fakat fâze fâvzen azîmâ. Amma بعد fe inne azdaqal hadîs الله kelâmullah ve hayra'l-hediye. Hediye Muhammedin sallallahu aleyhi ve sellem. Ve şerrel umuru muhtesâtiha ve kulle muhtesetin bid'a ve kulle bid'atin dalâle ve kulle dalâletin fil nâr. Esselamu ve rahmetullahi ve Değerli kardeşlerim, Değerli misafirler bugün 22 sefer 1429 Hicri yılı 1 Mart 2008'de Hollanda'daki şu mübarek mescitte bir araya geldik. Allah Azze ve Celle şu bir araya gelmemizin bizlerin İslam'a ve Müslümanlara daha faydalı olmasını ve günahlarımızın buradan ayrılırken bağışlanmış olarak Ayrılma, ayrılmamızı bize nasip etsin. Aziz arkadaşlar seminerin konusu belli. Mekke dönemi ve Mekke dönemi çok uzun bir dönem. Mekke dönemine baktığımız zaman İslam alimleri Mekke ve Medine dönemini ayırdığı zaman Mekke dönemi Medine döneminden çok uzundur. 13 yıldır Medine dönemi ise 10 yıldır Surelere baktığımız zaman toplam 114 sureden 87'si bazı alimlerin de görüşüne göre 82-86 bu civarda ihtilaf vardır. Ama surelerin 3'te 2'sinin Mekke'de indiğini ve aleyhisselatü vesselamın ömrünün daha çok kısmı hem İslam'dan önce Mekke'de geçirdiğini hem de İslam'dan sonra da 13 yıl peygamber olarak mübarek Bekke'de, Kur'an'da geçtiği gibi Bekke şehrinde, bugün Mekke diye bilinen yerde, peygamberlik görevine başladı. Ancak bilmemiz gereken bir husus var. O da nedir? Çünkü burada, sempozyumda yazan yazıda, Avrupa'da Müslümanlar aleyhine olan gelişmelerde biz Müslümanların tutumu nasıl olması lazım? Bu Mekke dönemiyle benzetiliyor. Ben ise, yani bu benim bir iddiam değil ama görüşüme göre biz şu anda Mekke dönemi yaşamıyoruz. Ya Mekke döneminden daha bir kötü dönem yaşıyoruz, cahiliye dönemi yaşanıyor. Niye? Cahiliye bilgisizlik dönemi demektir. Alimler Mekke dönemini bilgisiz dönem diye açıklamıyorlar ya İslam'dan önceki dönem bilgisizlik, insan haklarına saygı gösterilmeyen her türlü fuğuşun, haramın, kötülüklerin, kuvvetin olduğu, üstün olduğu döneme cahiliye dönemi diyorlar ve bu dönemden bazı örnekleri getireceğiz. İslam dönemi ise ilimdir, iman dönemidir. Samimiyelerin şu kişilerin bir araya geldiği Allah'ın emirlerine teslim olan insanlardır. Cahiliye dönemi ise gerçeği tanımamadır. O yüzden alimler cahiliye dönemini e, siyer kitaplarında açıklarken derler ki Hazreti İsa'nın e, İsa göğe çekildikten sonra göğe çekildikten sonraki insanların tevhidi kaybedip yaşanan bilgisiz çağdır. Ta ki İslam'ın Aleyhisselatu vesselamın Mekke'de peygamber olarak zuhur ettiği vakte kadar deniliyor ki cahiliye dönemi. Yani çok uzun bir vakit. Sadece birkaç yıl değil. Bunun çok uzun bir vakit olduğunu bizlere bildiriyor. Ancak bizler Mekke dönemi bizim konumuz olduğundan dolayı Mekke'deki cahiliye dönemi nasıldı? ve bugünkü cahillerle mukayese ettiğimiz zaman ne kadar da benzerlikler göreceğiz ve bu da gösteriyor ki İslam'la yaşanmayan her çağ İslam'ın gerçek manada hayata uygulanmadığı çağda buna da cahiliye dönemi diyebilirsiniz. Niye? Çünkü İslam yaşanmıyor. Aleyhissalatu vesselam Furkan suresinde Allah azze ve celle aktardığı gibi bize peygamberi Aleyhissalatu vesselam davacı oluyor. Peygamber Aleyhissalatu vesselam Kur'an-ı Kerim'de şikayet ediyor Rabbine ve Allah Subhanahu ve Teala da bu şikayeti bize bildiriyor. Ne şikayeti? Ve kâle'r-rasûlü ya Rabbi اِنَّ قَوْمِ اتَّخَذُوا هَذَا الْقُرْآنَ مَحْجُورًا Ey Rabbim, benim kavmim bu Kur'an'ı dışladı, uzaklaştı ondan. Yüz çevirdi. Bugün Müslümanlar Kur'an'la kendi arasına mehcur ettiler, sınır koydular. Ve bunun alametleri var. Ve aleyhissalatü vesselam ahiret günü Kur'an'la ilişkisini kesen, ...her Müslümandan davacıdır. Kur'an'la ilişki alimler beş merhalede açıklamıştır. Kur'an'la ilişki Müslümanın bağlantısını kupartmış mı... ...yoksa hala bağlantıda mı diye herkes bunu kendisi tespit edebilir. Beş tane alameti vardır. İlk alameti günde ne kadar Kur'an okuyorsun? Günde internet, televizyon, radyo dinlediğin kadar ne kadar Kur'an-ı Kerim dinliyorsun? Bir insan ömründe kaç gün Kur'an'dan uzak kalabilir ve biz ne kadar kalıyoruz? Bazı fıkıh alimlerine göre 40 günden fazla Kur'an okumamak mekruhtur. Dünyada tek terk edilmeyecek kitap Kur'an-ı Kerim'dir. Ve bu Mekke döneminde inmiştir. Ve bizim konumuz Mekke dönemidir. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ı üstün yapan, getirmiş olduğu en büyük mucize hasımlarına karşı bu Kur'an-ı Kerim'dir. Ve bu Kur'an-ı Kerim'den uzak kalmamızı Allah Azze ve Celle peygamberin ağzıyla bize vahyediyor ve uyarıyor. Nasıl olur bir Müslüman bugün kendisine ben Müslümanım der ama Kur'an-ı Kerim' okumaz. Gazete okuduğu kadar Kur'an-ı Kerim'i okumuyor. Radyo dinlediği kadar Kur'an-ı Kerim dinlemiyor, müzik dinlediği kadar Kur'an-ı Kerimi işitmiyor, kulak vermiyor. Bu ne yapmış? Bu ilk belirtilerdir. İlk belirtiler kişi Kur'anı okumuyor ve dinlemek istemiyor, çok az dinliyor ve da hiç okumuyor. İkinci belirti nedir? İkinci belirti ise Kur'anı kendine hakem olarak kabul etmiyor. Yani bir ihtilaf anında hayatını tanzim ederken ihtilafa düştüğü zaman Kur'an'a göre destur yapmıyor. Kendisine Kur'an'ı kılavuz etmiyor. Kur'an'a ters davranıyor. Kur'an dışı verilen hükümleri daha hoş görüyor. Bu kişi Kur'an'la ilişkisini kesmiştir. Üçüncü işaret ise, ise Kur'an'la amel etmiyor. Kur'an'la amel etmek için bu kitap indirilmiştir. Buna pahalı kılıflar yapmak, duvarlara aslamak için bu kitap indirilmemiştir. Bu kitabı Allah subhane ve teala amel edilmesi için indirmiştir. Bu kitap kendisi duvarlara aslanmasını nehy ediyor. Süz için indirilmediğini kabirlerde ölüleri okunmayacağını bize bildirildiği halde bugün bazı insanlar bunun zıttıyla amel ediyorlar. O yüzden bir Müslüman, ben Mekke dönemindeki Müslümanlar ne yaptı? Bunlar Kur'an'ı yaşadı. Kur'an'ı yaşadı Mekke döneminde de, Medine döneminde de ve İslam'ın diğer hüküm süründürmüş olduğu dönemlerde de ne yaptılar? Kur'an'ın yaşanması için mücadele verildi. ise nasıl olur bir Müslüman? Kur'an'la amel etmez. Kur'an'da Allah Azze ve Celle beş vakit namazı emrediyor, haccı, orucu, zekatı, o bununla amel etmiyor. Yasaklar getirmiş, o yasaklara uymuyor. Bu ne yapmış? İlişkisini kesmiştir. Yoksa Kur'an yere düştüğü zaman alıp öpüp anlığına sürmek, Kur'an'la ilişkim var demek değildir. Bilakis amel etmiyorsa o kişi alimler buyuruyor ki onun Kur'an'la olan diyaloğu nedir? Kesilmiştir. Dördüncüsü nedir? Kur'an'ı öğrenmek için çaba göstermiyor. Kur'an, Allah'ın kitabı, Allah'ın kelamı ve insanların kurtuluşu her şeyin Var olan bir kitabı nasıl olur da bir Müslüman onu anlamak için ilim elde etmiyor, okumuyor, bu diliğini öğrenmiyor. Bizde Almanya'da çoğu Almanlar Müslüman olduğu zaman, hatta dün burada Hollandalıyla tanıştık, bilmiyorum burada bugün yok, Arapça öğrenmeye başlamış. Hemen biliyor bunun, ya ben bu kitabı anlamam lazım, bu kitabı ben okuyup anlamam lazım. Peki sen bu kitabı öğrenmek için manası ne olduğunu uğraşıyor musun? Ne kadar ilgileniyorsun? Ne kadar tefsiriyle ilgileniyorsun? Meşgul oluyorsun? Spora, maça, gezmeye, dolaşmaya ayırdığın vakitten fazla Kur'an öğrenmek için vakit ayırıyor musun? İlişkin var mı yok mu? İlişkimiz olması lazım. Biz Mekke dönemindeki şartlara geleceğiz hangi şartta Müslümanlar yaşadığından bazı örnekleri vereceğiz. Biz bunları yapabilmek için evvela bir Kur'an'la sahip olmamız lazım. Bu Kur'an bende demem lazım. Kur'an hakkında bilgim olması lazım. Kur'an'ın 6236 ayeti var. Ama diğer alimler ise diyor Kur'an'ın 6600 66 ayeti vardır. Hangisi doğru? Arada 430 ayet oynuyor. Bunu çoğu bilmiyor. O onu inkar ediyor. O onu inkar ediyor. Bilmeyenler. Halbuki o başka bir şey kastetmiş 6666 ile öbürü ise 6236 ayetle başka bir şey kastetmiş. Ne kastetmiş? 6236 ayet var diyen kişi ayetleri tek tek saymış. Diğer alimler ise 6666 ayetler derken bunun mana olarak ayeti saymış. Yani tevhidle ilgili ne kadar ayet var? Şirkle ilgili ne kadar ayet var? Helal haramla ne kadar ayet var? Kısasla ilgili ne kadar ayet vardır? Ayetlerin baştan durman noktasına kadar saymamış da bir ayetin içinde beş tane mesele bulmuş. Beş meseleye her birine bir ayet demiş. O yüzden 6666 ayet. Anladınız mı? Ama bugün kardeşlerimiz ehl sünnetten olan kardeşlerimiz tartışıyorlar bunu. Ya Kur'an'a 6666 ayet yok uydurmuşlar. Ya önce ne kastettiğini anlaman lazım. Bunu da ne zaman anlarsın? Eğer Kur'an'la meşgul olursan, Kur'an-ı Kerim Müslüman meşgul olursan, Kur'an-ı Kerim ilk zaman kağıda nasıl dökülmüş, kim tökmüş, Hangi sahabiler bu çalışmada bulunmuş? Ve bugünümüze kadar nasıl korunmuş? Aleyhisselatu vesselam bu korunmada nasıl çabalar göstermiştir? 9 türlü çabada bulunmuştur. Düşünün, size bir kitap verilecek. Bunu muhafaza edeceksiniz. Aynı zamanda kıyamete kadar bozulmaması için de zemin hazırlayacaksınız. Aleyhissalatü Vesselam bunu hangi türlü yaptı bunu öğrenmemiz lazım. Ve ben Kur'an'ın korunması için ne kadar çaba gösteriyorum. Evet Allah'ın kelamını Allah Subhane ve Teala kendisi koruyacağını vaat ediyor. Ancak korunmasında siz Müslümanları kullanıyor. Ben o korumada görev almışım mı? Bir Müslüman olarak Allah'ın kitabını korumada üstüme düşen görevi aldım mı? Bunu sormamız lazım. Aleyhisselatü Vesselam'a baktığımız zaman korunma şekillerine başta görüyoruz ki Aleyhisselatü Vesselam, Cebrail Aleyhisselam her gelişinde hemen Kur'an'ı ezberlermiş. Hatta onunla beraber okurmuş ki ayet girildir, dilini hızlı oynatma. Biz sana bu Kur'an-ı Kerim'i indirdiğimiz gibi gene bunu açıklayacağız sana. Sana biz okuyacağız. Nasıl olur o zaman bir Müslüman bir Müslüman Kur'an'ı ezberlemiyor. Peygamber Aleyhissalatu vesselam ezberliyor. Gece namazlarında okuyor ki unutmasın diye. Üç katip topluyor, yazsınlar diye. Ne zaman en son Kur'an bastın? Ne zaman bir Kur'an-ı Kerim aldın da ben de bir Kur'an-ı Kerim'i muhafaza edeyim. Aleyhissalatu vesselam ashabını teşvik ediyor okumaları için. Aleyhissalatu vesselam ashabına tecvid'le okumayı emrediyor. Kim tecvitsiz okursa hatta diyor, bizden değildir. Çoğu mezhep imamları buyurur ki, tevhidden sonra Müslümana vacip olan Kur'an'ı doğru kıraatla tecvit kurallarına göre okuması farzdır. Her Müslüman, niye? Çünkü günde beş vakit namaz kılıyorsun. Namazda Kur'an-ı Kerim'i, Fatiha'yı doğru telaffuz etmek farz-ül Sen bunu tecvit kurallarını bilmesen nasıl okuyacaksın? 5. Peygamber aleyhissalatü vesselam Kur'an'ı korurken ilimsiz Kur'an-ı Kerim hakkında konuşmayı haram ediyor. Ne diyor? Men kale bi gayri ilmin bil Kur'an fekad bevveo makaduhu nar Kim Kur'an hakkında ilimsizce bir şey derse yerini cehennemde hazırlasın buyuruyor. Bir rivayete göre de bir bira'yihi. Kendi görüşüyle. O yüzden bir Müslüman Kur'an'ı nasıl açıklaması lazım? Alimler buna beş yol söylüyorlar. Kur'an-ı Kerim sadece beş yolla açıklanır. Birinci yol Kur'an, Kur'an'la açıklanır. Kur'an-ı Kerim'de bir ayet duyduğun zaman bakacaksın Kur'an'ı açıklayan başka bir ayet var mı? Kur'an-ı Kerim'i Kur'an'la açıklayacağız. Ama bugün Kur'an-ı Kerim Kur'an'la açıklamayan kitaplar görüyoruz. Ayeti açıklamış. Neye göre? Kur'an'a göre açıklamamış. Halbuki Allah Azze ve Celle kendi kitabını, Kur'an'ı Kur'an'la açıklıyor. Buna ne diyoruz? Tefsirül Kur'an bil Kur'an. Kur'an-ı Kerim, Kur'an-ı Kerim'le açıklanıyor. Ve İmam şenkit rahmetullahi Rahmetullah Aleyh beyan sahibi 50 şeşit yol gösteriyor. Allah Azze ve Celle... 50 şeşit yolla Kur'an'ı Kur'an'la açıklıyor. Ben size sadece iki tane örnek vereceğim. İki tane vereceğim. Birinci örnek Allah Kur'an-ı Kerim'de bir şey soruyor. Sonra onu açıklıyor. Ne diyor? El-Kariya Mel-Kariya Nedir Kariya? El-Kariya için söylüyor. Ondan sonra nedir Kariya olduğunu biliyor musun? Sonra onu açıklıyor cehennem olduğunu. Veyahut da leyletül kadir. Ve me edrake ma leyletül kadir. Leyletül kadirin ne olduğunu biliyor musun? Kadir gecesinin. Ve bunu bize kim açıklıyor? Yine Allah subhane ve teala açıklıyor. Kadir gecesinin bin aydan ibadetten daha hayırlı olduğu bir gece olduğunu açıklıyor. Bunlar nedir? Kur'an'ı Kur'an tefsir ediyor. Veyahut da Allah azze ve celle Kur'an'ın bir yerinde bir kelime söylüyor o kelimeyi başka yerde açıklıyor nedir mesela bizi doğru yola ilet fatiha'da her gün okuyoruz sonra bunun ne olduğunu doğru yola iletmenin ne olduğunu peygamberlerin sıddıkların yolu olduğunu bize başka ayeti kerimede açıklıyor yani bugün herkes diyor ben de doğru yoldayım doğru yol neymiş Peygamberlerin ve sadıkların gittiği yolmuş. Bu kastediliyor. Bu nedir? Tefsirul Kur'an bir Kur'an. İkincisi nedir? Tefsirul Kur'an bis sünnetu sahiha. Kur'an-ı Kerim sahih sünnetle açıklanır. Niçin? Çünkü Kur'an-ı Kerim peygambere inmiş ve Peygamber aleyhissalatü vesselam bunu en iyi bilendir. Açıklayabilecek kişi odur. Allah Azze ve Celle kitabı bize indirmedi, ona indirdi. Ve aleyhissalatü vesselam bu ayetleri telaffuz ederken insanlar ona sordu ve de o da bunu açıkladı. Nasıl ki bir sahabi geliyor ayağına bağlamış, beyaz iple siyah ipin ne olduğunu anlamıyor. Onun ayırt etmesiyle orucun biteceğini, sahurun biteceğini zannediyor. Ve aleyhissalatü vesselam bunu ayetteki beyaz iplikle siyah ipli ne olduğunu bize hadisinde açıklıyor. Ufuktaki o ilk doğan fecirden sonraki ikinci fecirin deki o ışık farkını yani alt taraf aydınlık üst taraf ufuğa doğru baktığında onun o olduğuna bir işaret olduğunu anlatıyor. Fecir namazının ezan vaktiyle biteceğini bize bildiriyor. Bunun gibi sünnette bir sürü örnekler var. Üçüncü yol ise ashabi kiramın yorumladığı şekilde Kur'an-ı Kerim yorumlanır. Niye? Çünkü onlar peygambere iman ettiler. Kur'an döneminde vahyin zamanında yaşadılar ve Kur'an'ı diler, Olayları onlar gördüler. Hangi ayetin nerede indiğini biliyorlar. O yüzden kitab Sünne'de sunnede buyurur ki Şeyh Albani bunu sahilliyor. İbni Abbas'tan rivayet ediliyor. Hazreti Ömer bir gün evinde otururken düşünmüş, neden bu ümmet ihtilaf edecek? Kur'an bir, kıble bir, peygamber bir, ama ileride sahabeden sonra insanlar farklı gruplara ve her grupta kendisinin haklı olduğunu iddia edecek. Ne buyuruyor? İbni Abbas'ı çağırıyor bana cevap ver diyor. Neden bu ümmet bizden sonra ihtilaf edecek? buyuruyor ki İbn-i Abbas Kur'an bizim zamanımızda indi ve biz hangi ayetin hangi sebeple ne hikmeti var biliyoruz. Ama bizden sonraki insanlar Kur'an'ın iniş sebeplerini bilmeyecekler ve herkes kendine bir görüş edinecek ayet hakkında ve o görüşünden de taviz vermeyecek, ısrar edecek ve böylece de Müslümanlar bölünecek buyuruyor. O yüzden sahabeyle biz Kur'an'ı yorumlarız. Eğer sahih sünnette bulamasak o zaman sahabeden rivayet edilmiş sahih olan haberlerle gelmiş bize ulaşmış olan haberlerle Kur'an-ı Kerim yorumlanır. Dördüncü yol o da tabiinde Kur'an'ı tefsir ediş şeklidir. Niçin tabiin? Çünkü sahabe-i kiram peygamber aleyhissalatü vesselam vefatından sonra Mekke'de, Şam'da, Basra'da, Kufe'de, Bağdat'ta Yemen'de, Medine'de okullar kurdular. Mesela Mekke okulunda İmam Abdullah İbn Abbas radıyallahu anhuma peygamber amcaoğlu o okula yönetti ve orada talebe yetiştirdi. Tavuz gibi, Ata İbn Rabah gibi, Mucahit gibi bir sürü alim yetiştirdi ve bu insanlar harfiyen emaneti teslim aldılar. İhanet etmediler hocalarına, öğrendiklerine ve ne yaptılar? Kur'an-ı Kerim'deki ayetleri nasıl hocasından, sahabesinden öğrendiyse bununla görüşünü belli etti, bildirdi, ne kast edildiğini. Beşinci yol nedir? Kur'an'ı Arap dil edebiyatıyla tefsir ediliyor. Bu ne demek? Arapçayla Kur'an-ı Kerim açıklanıyor. Şayet biz Kur'an'ı Kur'an'la açıklayamazsak, sünnetle açıklayamazsak, sahabenin yorumuyla açıklayamazsak, bulamazsak tabiinden bir rivayet bulamazsak sahi, bu sefer Arap dil edebiyatına döneriz. Arap dil edebiyatına bakılır. Şimdi bir örnek, canlı bir örnek bir yazar Ahmet Akgül meşhur. Türkiye'de bu bir kitap yazdı diyor ki Kur'an'da 40 tane milli görüş ayeti var bir örnek olarak. Milli görüş ayeti var. Şimdi biz buna beş tane soru soracağız. Birinci soru. Bu sözünü, bu ayetlerin milli görüş ayeti olduğunu açıklayan bir ayet var mı? Yok. Sahih bir hadis var Peygamber Aleyhisselam dedi ki şu şu şu ayetler benden sonra 1400 sene sonra gelecek olan cemaat için indirilmiştir ve bu ayetlerin adı milli görüş ayetleridir. Böyle bir rivayet var mı? Yok. Üç, sahabeden böyle bir nakil var mı? Sahabe işte bundaki ayetler Falan gelecek topluluklar kastediliyor. Avrupa'da teşkilat kuracak insanlar için bir cemiyeti kastediyor diye bir ayet var mı? Yok. Dört, tabi'in alimlerinden. Yani tabi'in derken biz her tabi'ini kabul etmiyoruz. Tabi'in dediğimiz zaman alimleri kastediyoruz. Çünkü tabi'in zamanında günahkarı da vardı, cahili de vardı, ilim ehli olmayanı da vardı. Ancak bizler tabi'in derken o medreselerde sahabenin dibinde oturmuş ve ondan tedris görmüş ve ondan ilim almış olan insanlardır. Bunlardan böyle bir rivayet var mı? Yok. Arap dil edebiyatında okumuş olduğun ayetlerden milli görüş anlaşılıyor mu? Anlaşılmıyor. O zaman bu nedir? Uydurmadır ve bu yorum terstir, geçersizdir. Bunu bütün cemaatler için yapabilirsin. Mesela adam diyor ki Nur Suresi, Nur Cemaati kastediyor. Nur Suresi, Nur Cemaati kastediyor diyor. Soracağız birinci soru. Bunu Kur'an-ı Kerim'de açıklayan bir ayet var mı? Nur Suresi'ninle Nur Cemaati kastedildiğini? Yok. Sahih bir rivayet var mı? Aleyhisselatu Vesselam'dan Nur Suresinin Nur cemaatini kastettiğini? Yok. Tabi'inden Sahabeden böyle bir rivayet var mı? Bir tane de olsa yok. Tabiinden var mı? Velev ki bir tane de olsa Nur suresinin Nur Cemaati 1960'ta gelecek olan, kurulacak olan bir cemaat kastedildiğini Peygamberden 1400 sene sonra takrimen gelecek bir cemaat kastedildiğini yok. Dördüncü soru tabiinden var mı? Böyle bir rivayet yok. Beşinci soru Nur suresi Arapça dediğimiz zaman suret Nur dediğimiz zaman bundan Nur cemaat anlaşılıyor mu? Anlaşılmıyor. Demek ki bu yorum nedir? Geçersizdir arkadaşlar. Ve bunu herkes yapacaksın. Beş yoldur Ehl-i Sünnet'in altıncı bir yol kabul etmiyor Kur'an'ı açıklamada. O yüzden Aleyhisselatü Vesselam haram ediyor. Kim diyor Kur'an'ı kendi görüşüyle açıklarsa yerini cehennemde hazırlasın. Diğer bir rivayette hatta diyor kim kendi görüşüyle Kur'an'ı açıklarsa velev ki isabet etse dahi. Bak kendi görüşüyle açıklıyor velev ki isabet etse dahi hata etmiştir. Ne demek hata etmiştir? Yani günah etmiştir. Günah yapmıştır. O yüzden bir Müslüman bu tutumda durduğu zaman Kur'an-ı Kerim ile ilişkisini doğru tutmuştur. Bu da dört özellik demiştik. Ve peygamberin ilişkisini Kur'an korumada dediğimiz zaman yine başka bir madde de neydi? Peygamber aleyhissalatü vesselam ashabından söz aldı. Mekke döneminde insanlardan söz aldı. Bu Kur'an'a karşı samimi kalacaklarını ve Kur'an'a ihanet etmeyeceklerini. Ondan sonra peygamberin vefatından sonra onun ölümünden sonra arkalarını İslam'dan dönüp tekrar kafir olarak dönmeyeceklerini, birbirlerinin kellelerini vurmayacaklarının sözünü aldı. O yüzden değerli arkadaşlar, mecburuz Kur'an-ı Kerim ile ilişkimizi kurmaya. Eğer Kur'anla ilişkisini kuramayan Mekke Medine dönemini anlayamaz. Bunu önce anlamamız lazım. Kur'an'a benim görevim nedir? Aleyhisselatü Vesselam hadis, e, ayet indiği zaman hemen katiplere yazdırıyordu ki, o kadar yoksullarmış, o kadar imkansızlarmış ki koyunların, keçilerin omuz kemiğine yazarlarmış, hurma yapraklarına yazarlarmış, kütüpler üzerine yazarlarmış, beyaz taş üzerlerine yazarlarmış, kubaş üzerine yazarlarmış. Bu kadar Kur'an üzerine titiz kalıldıkları halde Bugün biz Kur'an'a görevimizi yapıyormuyuz? Mekke dönemi bu demektir. Medine dönemi bu demektir. Kur'an'a karşı görevini yapmaktır. Ve yapmayanlar hepsi cahildir. Veyahut da cahiliye yaşıyordur. Ve bunu biz anlatacağız bugünkü şimdiki dersimizde. Neydi bu? Cahiliye dönemi ne demektir? Bilgisizlik dönemidir. Gerçeği ...tanımama dönemidir... ...İslam'ı... ...tam bir aydınlık... ...ve bilgi devridir... ...İslam ise... ...cahiliye dönemine alakası yoktur... ...çünkü İslam... ...tam bir bilgi devridir... ...niye bilgi devridir... ...çünkü sanan... ...hayatının bütün merhalelerini açıkladığı gibi... ...bu hayattan sonra... ...gelecekteki hayatı da sana en detaylı şekilde açıklıyor... ...hiçbir din... ...İslam dinin dışında... Bu kadar net ahiret, ölümden sonraki hayatı açıklayan başka bir şey yoktur. Din yoktur. Ve bunu açıklarken dinimiz hiçbir ayeti de akla mantığa ters değil. Yani insanların kabul edebileceği, aklıyla idrak edebileceği meselelerdir. O yüzden Mekke döneminde Peygamber aleyhissalatu vesselam, Müşriklere hitap ederken onların en zayıf yerinden vuruyor onları yakalıyor. Neydi onların en zayıf yeri? Aklına hitap ediyor. Ya bu taş olan, ağaç olan, seni işitemeyen, duymayan, hacetine cevap veremeyen nasıl sen ilahın olabilir? Bunun akılla, mantıkla ne ilgisi var? O yüzden onları öyle bir şekilde yakaladı ki, bütün akıllar ne kadar akıl sahibi de olsa duruyordu ya doğru diyordu. Mecburdu idrak etme kabul etme. Ve bu sefer ne yapıyorlardı? Dolaylı yollardı ya biz bunu zaten tatmıyoruz sadece aracı kılıyoruz vesaire diyerekten örtbaz edip geçmeye çalışıyorlardı. O yüzden değerli kardeşim cahiliye dönemi dediğimiz zaman bilgisiz bilgisiz dönemidir ve gerçeği görmeme tanımama dönemidir ve İsa Aleyhisselam'dan sonraki dönemden ta peygamberin Mekke'de çıktığı döneme kadar döneme e, cahiliye dönemi diyoruz. Cahiliye Allah'ı geri gibi tanımamaktır. Cahiliye dönemi dediğimiz zaman cahil dediğimiz zaman kastımız Allah'ı gerektiği şekilde tanımamaktır. Bugün bile Müslümanım diyen insanlar da görüyoruz. Kalkıyor, arabasına at nalı koyuyor, aslıyor. Bu kişi bunu aslarken ve hatta nazar aslarken Allah'ı tanımadığını, tevhidden ne kadar habersiz ve cahil bir hayat yaşadığını görüyoruz. Niye? Çünkü o at nalı seni kurtaramaz. Kurtarsaydı atı kurtarırdı kamşıdan. Atın dört tane nalı var ama her seferinde kamçı yiyor sırtına. Sen ise kocaman evini aslamış efendim dükkanına, iş yerine. O yüzden cahiliye dönemi Allah'ı gerçek manada tanıyamadı. Ona kulluk etmekten uzaklaştı ve Allah'tan uzaklaşmanın yollarını arıyor. Ve bugün aynısını mukayese edebiliriz. İnsanların Aman ha dini yaşamasın. Aman Allah'ın emrinden uzak kalması için her türlü senaryolar hazırlanıyor. İlkokuldan, kreşten dahi başlatılıyor. İşte gök baba var, yağmur baba var, bilmem şu baba var diyerekten insanları Allah'tan uzaklaştırılması için cahiliyenin yapmış olduğu en büyük çalışmalardır. Yine Cahiliye dediğimiz zaman insanların kendi koymuş olduğu prensipler vardır. Ve bu prensipler akıldan, mantıktan, merhametten, adaletten uzaktırlar. Budur cahiliye dönemi. Cahiliye dönemi baktığımız zaman ve biz bunu bugün yaşıyoruz. Akıldan, mantıktan, adaletten, merhametten yoksundur. Bu nedir? Cahiliye dönemidir. İslam ise akla, mantığa, merhamete, adalete çağırıyor. Baştan sona kadar İslam dini en adaletli dindir. Hiçbir şey akla, mantığa ters değil. Sana telefona araba diyeceksin diye emretmiyor. Var mı bir şey zıttığını söylesin? Suya taş diyeceksin. Buluta güneş diyeceksin. Ama diğer dinlerde bunu görüyorsun diğer cahiliye dinlerde bunu görebiliyorsun. O yüzden cahiliye insanların kendi koymuş olduğu kurallar olduğundan dolayı adaletten, mantıktan, akıldan, vicdandan hepsinden uzaktır. Adam affetmiyor. Diyor oğlum 15 yaşına geldi mi evden atacağım. Bu akıl mı? Bu vicdan mı? Babam 60 yaşına geldimi yaşlılar evine gidecek dar ul acize gidecek bu merhamet mi bu kadar sana bakan anneye bu iyilik mi hoş mu adam banka kuyruğunda bekliyor on kişi bir yaşlı adam geliyor çubuyla 70 yaşına bir dede amca geç arkaya sıraya gir bu cahiliye dönemidir İslam ise ona ihtiram ediyor saygı veriyor. Vicdan, merhamet, adalet, mantık bunu emrediyor. Ha şimdi biraz bazı akıllarlar oldu, şimdi belediye otobüslerine yazıyorlar, yaşlıları önce otursun. Bunu İslam'dan aldılar. Bunu bile İslam'dan aldı. bunu sünnet diyor. O yüzden sünneti bilmeyenler cahiliye dönemine hayrandırlar. Adaletten mahrum olanlar cahiliye dönemine hayrandırlar mantığını çalıştıramayanlar, aklını söndürenler, cahiliye dönemine hayrandırlar. O yüzden Allah Azze ve Celle bunlara, Maide Suresi, 5. suredir, 50. ayeti i kerimede buyuruyor ki, اَفَحُكْمَ ve يَبْغُونَ ahsanu min Allah اللّٰهِ li لِقَوْمٍ يُقِنُونَ Buyuruyor ki Allah Subhane ve Teala, cahiliye devri, hükmünü mü istiyorlar? Allah Teala'dan daha güzel hükmeden kim vardır? Tam kanaat sahibi bir kavim için. Nasıl olur bir Müslüman Kur'an'a sahip olduktan sonra cahiliyeti isteyebilir. Demek ki ilişkiyi kesmiş ve Peygamber aleyhissalatü vesselam ahiret günü ondan şikayetçi olacak. Kur'an ondan şikayetçi olacak. Niye? Çünkü ondan ilişkisini kesmiştir. O yüzden biz mecburuz tekrar Kur'an'la ilişkimizi düzeltmeye. Kur'an-ı Kerim'le eğer ilişkimizi düzeltirsek inan edin tekrar ilim çağına, adalet çağına, merhamet çağına mantık ve akla uygun olan çağa geri döneceğiz. Bunu da anladıktan sonra bugünkü ...örnekleri vereceğiz. Ve cahiliye dönemindeki... ...örnekleri vereceğiz. Cahiliye dönemi... ...dedik ya Peygamber aleyhisselam geldiği döneme kadardır... ...ve bir de... ...Mekke ehlinin... ...İslam'a... girmedi o müddettir. Ta fetihe kadar ki o dönemdir. Yani Müslümanlara saldırdıkları... ...ve eziyet ettikleri dönemdir. Bakalım bir onların... ...cahiliye hayatları, günlük hayatları... ...neyle meşgullermiş... Ve bugünkü cahillerle arasında bir benzerlik var mı? Göreceğiz. Bazı örnekler vereceğim. Bir, putlara tapmak. Cahiliye dönemin en büyük yaptıkları çirkin davranış, Allah'ın dışında elleriyle yapmış oldukları putlara tapmaktır. Bunların ilah olduklarını veyahutta da Allah'a yaklaştırdıklarını iddia ederler. Ve bu putların dokunulmazlığı vardır. Kimse bu putları ağzına alamaz, eleştiremez ve ona mecburdur, ibadet etmek mecburiyetindedir. Bugün Müslümanlara yapılan şart, halbuki kendileri yapıyorlar. Bakın putlara ne yapıyorlar? o zamanki emrediyorlar. Mecbursun böyle kalacaksın. Dinini değiştiremezsin. Dininden şunu yapamazsın diye insanların aklından fıtratından uzak bir hayatı emrediyorlar, zorluyorlardı. E bugün aynısı yapılıyor. Sakın Müslüman olma. Müslüman olursan terörist olursun. Ne alakası var? Müslüman olursam hayatımın bir manasını anlayacağım. Müslüman olursam adaletli olacağım. Müslüman olursam topluma faydalı olacağım. Müslüman olursam hak hukuktan ayrılmayacağım. En basit örnek Danimarka'da bugünkü karikatürler en basit canlı örnek. Bir karikatür resimler boyaladı. Ben onlara bir soru soruyorum sadece şu mekandan. Nedir o soru? Ya siz düşmanınızla böyle mi amel edersiniz? Hani sizin insan haklarınız? Muhammed Aleyhisselatü Vesselam hangi düşmanıyla alay etmiş? Bu senin düşmanınsa düşmanın hakkı da mı yok? Hani sen adaletlidin? Hani sen daha merhametlidin? Hani sen daha üstündün Müslümanlardan? Bu mu üstünlük? Bir ölmüş adamın hakkında alay etmek onu sövmek onun hakkında söylenmemiş ispatlanmamış olan sözleri iddia etmek. Bir kişi rivayet getirsin, Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem kimi aldattığına, bir rivayet getirsin, kimin ırzına geçtiğine, kime malını gasp ettiğine, tam zıttı bütün rivayetler, haberler, onun temiz bir insan, dürüst bir insan, adaletli bir insan olduğunu, hatta Yahudi komşusuna dahi gidip, hastalandığı zaman hal hatrını soran bir insan olduğunu... Sizin üniversiteler dahi söylediği halde siz biz üstünüz dediğiniz halde düşmanınıza yaptığınız davranışa bakın. Bu insanları kazandırır mı kaçırır mı? Ama aleyhissalatü vesselam tüm Mekke halkını affetti. Affetti. Tüm Mekke halkı 13 yıl Mekke döneminde yapılmış ona bütün zulümleri bir çizgide affetti dedi ben size ne yapacağım ey millet ey Kureyş dediler ki biz senden sadece hayır biliyoruz sen bize kötülük yapamazsın sen bize kötülük yapamazsın biz senden sadece iyi şeyler işittik o yüzden konuşurken mantıktan uzak olanlar işte cahildir ne konuştuğunu neyi iddia ettiğinden habersizdir o yüzden Bizim cahillerimizde içimizdekiler onların o laflarına kanı veriyorlar. Bunlar bizi Allah'tan uzaklaştırmak istiyorlar. O yüzden cahiliyenin dönemin en büyük işareti Allah'ın dışında başkalarına tapmayı sana mecbur kılıyorlar. İş yerinde namaz kılamazsın. Sakallı olursan işe alınamayacaksın. Şu olursan başı örtülü olursan bunu yapamayacaksın olamaz bu cahiliye dönemidir hani sizin mantığınız hani adaletiniz merhametiniz hani siz daha iyiydiniz daha iyi bir alternatif getirecektiniz aleyhissalatü vesselam kiliseyi yakmayı dahi bir müslüman ordu sefere çıktığında düşmana gittiğinde kiliseyi dahi yakmayı men ediyor siz ise camiler bırakmadınız Hayvanları, dili hayvan bırakmadınız. Çocuk kadın demeden hepsini yok ettiniz. O yüzden değerli kardeşim, cahiliye dönemin ne pis dönem olduğunu görebiliyoruz, canlı görebiliyoruz. Yine başka bir örnek ise, İkinci örneği bitirdim. Atladım da bir yerlere atladım o yüzden. Neyse. iki cahiliye döneminin ikinci bir örneği ise içki içerlerdi. Çok yaygındı. Mekke'de o kadar içki yaygındı ki şairler cahiliye şiirlerine baktığınız zaman he, hep içkiyi öven, şarabı öven kötü huyları öven şiirlerle doludur Edebiyat. Arap Edebiyatı. Niye? Çünkü e, içkiye çok düşkünlerdi. Ve bugün bunu aynısını yaşıyoruz. Bugün bunu aynısını yaşıyoruz. Ne kadar içkiye düşkün olduklarını. Niye? Çünkü gerçeği tanıyamamış, zararları anlayamamış. Cahiliye dönemin en büyük alameti Allah'tan uzaklaştırır, sonra çok içki içer. Ve bunu biz Mekke'de görüyoruz, Mekke döneminde görüyoruz. Ancak Allah Azze ve Celle bazı insanları İslam'dan önce dahi bu davranıştan uzak tutmuş. Aleyhisselatü Vesselam ağzına hiçbir zaman içki almamıştır. Peygamber olmadan önce. Hazreti Ebu Bekir hakkında aynısı deniliyor. Bunların bazılarının hiçbir zaman ağzına içki almadığını biliyor. Bazılarını da iç almış ama sonradan tövbe etmiş. Ve içki ayeti geldikten sonra içkinin ne kadar yaygın olduğunu da içki ayetinden anlıyoruz. O da yine Maide Suresi 90 ve 91. ayetlerde Allah deyince bunun şeytanın bir işi olduğunu, şeytanın içki kumar yoluyla ancak aranıza düşmanlık yaymak istediğini he? ve sizi Allah'tan anılmaktan uzak tutmak istediğini, namazdan uzak tutmasını istediğinden dolayısıyla içkiyi yaydığını bildirirken ardından da buyuruyor ki fehel entum muntahun Öyleyse bu içkiden bu kumardan vazgeçecek misiniz deyince Müslim'de geçiyor Enes İbn Malik rivayetinde diyor ki Medine sokaklarında içkiler sel gibi aktı diyor. Demek ki o kadar içki varmış ki o kadar içki yaygınmış ki hatta İslam çağında bile ilk döneminde bazı sahabenin evinde içkiler o kadar fazla varmış ki bu bir iki böyle akılıp hemen koruyacak bir şey değil diyor. Sel gibi aktı diyor. Bu da neyi gösteriyor? Cahiliye dönemin içkide ne kadar düşkün olduğunu. Bugün sudan fazla içki marketlerde satılıyor. Meyve suyundan fazla içki yaygındır. Bu da nedir? Cahiliye döneminin bir alametidir, bir işaretidir. Üçüncüsü cahiliye döneminin durumlarından diğeri ise tefecilik yapmaktır. Tefecilik ne demektir? Bir insana borç verir, mal verir, mühlet verir, o mühletten sonra belli bir para ister. Borç vakti geldiğinde adamın kapısına gider, der ki borcunu ver. Der ki ya bu çok pahalıya bana verdin zaten param yok ödeyemiyorum biraz daha bana, bana mühlet ver der sana mühlet veriyorum gelecek ay veyahut da gelecek sene belli bir mühlet verir ondan sonra iki katına mı alacağım der zulme bak Tefecilik. aynı bugün bir bakıyorsun telekomdan mektup gelmiş faturayı son fatura ödemedin 14 gün mühlet üzerine koymuş 20 euro bu tefeciliktir cahiliye dönemidir bir bakıyorsa ikinci mektup geliyor, daha dolmadan ikinci mektup gelmiş, yine bir ceza, yine bir ceza, yine bir ceza. Aynısı bütün kurumlarda bu yapıyor. Bu da nedir? Cahiliye dönemindendir. O yüzden Allah Azze ve Celle tefeciliği Kur'an'da açıklıyor bunu ne kadar kötü olduğunu. Ve ey iman edenler tefecilikten vazgeçin diyerekten Müslümanları... Ali İmran Suresi 130. ayette bize bildiriyor. Ey iman edenler faizi kat kat alarak yemeyin buyuruyor. Ama cahiliyenin en büyük işareti nedir? İnsanlardan kat kat faiz alır ve onları sömürmeye çalışır. İslam bunu kaldırıyor bu haksızlık. Sen bana bunu satmışsın karını almışsın. Ben de borca girmişim. Şimdi sen benden kalkıp ikinci, üçüncü ve dördüncü ta 50-100 artık neyse kaçıncı kez taksitlere bölerekler ayrı yeten cezalar kesiyoruz. Bu nerede adalet? Nerede merhamet? Nerede mantık? Nerede aklın? O yüzden bunu insanlar duyunca İslam'da olduğunu İslam'a giriyor insanlar. Ne kadar adaletli olduğunu ne kadar merhametli olduğunu ne kadar insaflı olduğunu Görenler mümkün değil Müslüman olmaması. Oraya geleceğiz geleceğimiz derste. Geleceğiz neden insanlar Mekke döneminde İslam'ı seçerken hangi uslup takındılar? Bu sebeplerden dolayı. Çünkü get İslam'ın getirdiği ispatlar bütün aklı durduruyordu. Bütün sert kalpleri yumuşatıyordu. Çünkü... Bunun ne kadar kötü olduğunu o kişi o duruma düştüğü zaman anlar. Tefeccinin eline düşmeyen tefecilik ne kadar kötü olduğunu anlayamaz. İçkinin, içki ailesinin içinde büyümeyen anlayamaz kötülüklerini, zararlarını. O yüzden bunu ancak kişi yaşayan bilir. Ve hepsi bunu yaşadılar. Biliyorlardı bunun ne kötü olduğunu. Ama bizler bugün Müslümanlar güzel bir, Aileden geldiğimizden dolayı veyahut da sorumluluğu fazla olmadığından dolayı ailelerden geldiğimizden dolayı Kur'an'ın kıymetini, Kur'an'ın adaletini, Kur'an'ın hayatımızda ne kadar büyük bir kurtuluş olduğunu, insanlık için bir barış olduğunu, bir huzur olduğunu hissedemiyoruz. O yüzden de uğraşmıyoruz Kur'an için. Yine değerli kardeşim, cahiliye döneminde fuhuş yaygındı. En büyük işaretlerinden birisi cahiliyenin neydi? Fuhuştu. Ve o kadar pistti ki fuhuş, her Arap'ın bir metresi vardı. Her kadının da bir çok kocaları vardı. Mesela rivayetlerde geçiyor, üç türlü, dört türlü kadın olduğunu bildiriyor. Bazı kadınlar ...bayrak dikerlermiş evine... ...işaret olarak... ...ben her türlü erkeği kabul ediyorum. Herkes gelebilir. Bugün Amsterdam cahiliyenin en büyük örneklerinden birisidir. En büyük fuhuşun Avrupa'da yaygın olduğunu duyduklarımızın... ...burası olduğu söyleniyor. Bu şehir olduğunu söyleniyor. İşaretler aynı. Zulme bak. Veyahut da adam iyi bir soydan çocuk istiyorsa... Gidermiş dermiş ki hanımına billah, git falanla beraber kal. Ta hamile kalana kadar. O da gidermiş onunla beraber kalırmış. Bunlar bugün aynısı yaşanıyor beyler. Bugün Almanya'da Avrupa'da aynısı var evler var. Evli olanlar gidiyor orada hepsi birbirine karışıyorlar. Aynısı. Aynısını biz yaşıyoruz. O yüzden Mekke dönemine daha girmemişiz. Kur'an olduğu halde Mekke dönemini biz terk etmişiz. Mekke dönemi ilim dönemidir. İnsanların hakkı görüp teslim olduğu dönemdir. Ve İslam'ın temelini oluştuğu dönemdir. Ve Medine döneminin hazırlığıdır. Medine dönemi Mekke dönemi olmasaydı olmayacaktı. Medine dönemi, dönemi alimler diyor ki gerçekleşmesi için Mekke dönemine şarttı. Çünkü Mekke dönemini yaşayanlar Medine dönemini oluşturdular. Değerli kardeşlerin fuuş yaygındı. Kadın ne yaparmış? Gidermiş evine bayrak aslarmış ve otta başka adama gidermiş. Veyahut da kocası öldüğü zaman cahiliye döneminde gelirmiş birisi. Yüzüne bir kumaş atarmış. Onun manası tamam, onun mirası da kadın da benim oldu. Kimse alamaz. Zülme bak. Bu insanlık mı? Hakkı yok. Mirastan hakkı da yok. Aynı bugün yapılıyor. O yüzden değerli kardeşim bu da nedir? Fuş'un yaygın olduğu yerler cahiliye dönemi yerleridir. İslam'dan Az nasip almış yerlerdir. Ve orada o Müslümanların üzerine düşen görev, o beldeleri İslam'la ihya etmeleridir. Kur'an'la ihya edeceksin. Nasıl olur? Mekke bir fuhuş yeriydi, ama şimdi İslam'la ihya oldu. Kur'an'la ihya oldu. Sahabe bunu başardı. Aleyhisselatü Vesselam bunu başardı. Medine Hakez adı, Taif Hakez adı. Biz de bunu burada başarabileceğimizi, Kur'an'la Allah'a inararak bilmemiz lazım. O yüzden Kur'an'la ilişkin ne durumda? Ne kadar Kur'an'ı ciddi aldın, ne kadar Kur'an'la yaşıyorsun bunu bilmen gerekir. Yine beşincisi cahiliye dönemin en büyük işaretlerinden bir davranışta kötü çirkin davranışlardan birisi de o kişi cahiliye döneminde diri diri çocuklarını gömerlermiş. Diri diri çocuklarını gömerlermiş. Çünkü kız çocuklarından bunlar hoşlanmıyorlar. Allah Azze ve Celle bunu Kur'an-ı Kerim'de söylüyor. Zuhruf Suresi 17. ayette bildiriyor. Bunlara kız çocuğun oldu, dünyaya geldi dediğin zaman bunların yüzü siyahlaşıyor, sinirleniyor, öfkeden ve alıyormuş, diri diri kız çocuğunu gömüyormuş. Ve izel mev'udetü su'ilet bi'eyyiden min kutilet. Ve ahiret günü Allah Azze ve Celle o müşrik babalara, kızını diri diri gömen babalara ahiret günü soracak. Bu çocuğun ne suçu vardı da sen bunu gömdün, öldürdün. Peki, eğer Allah Subhane ve Teala bir müşrik çocuğu Soracaksa bir Müslüman çocuğun haksız yere öldürmesini daha evladır sorması. Allah bir müşrik çocuktan dünyaya gelmiş olan çocukların neden haksız yere öldürdüğünü bile soruyorsa bir Müslüman çocuğunun haksız yere ölmesini sorması, öldürülmesini sorması daha evladır. Ve bu da yine delildir. Kimlere karşı? her tarafta bomba patlatabiliriz diyen insanlara bir cevaptır. Niye? Ya Allah müşrike soracak. Bunun ne suçu vardı öldürdün? Sen nasıl kalkıp bugün fetva veriyorsun? Her yere bomba koy patlatabilirsin. Müslümanlar ülkesinde git İstanbul'u patlat diyor. Git Riyad'da patlat. Falan yerde Mekke'de patlat. Bunu hangi hakla diyor? Ya bu Müslüman çocuk. Falan şu kadar çocuk ölmüş şu kadar. Önemli değil. Ses geliyor. Nereden ses? Neyse dur konu dağılmasın sonra görüşelim. Anlatabiliyor muyum? O yüzden bugün cahiliye dönemini isteyenler gidin hastanelere hatta Hollanda da galiba. Çünkü Almanya'dan hep Hollanda'ya geliyorlar. Alman kadınları çocuklarını kürtaj yapıyorlar. Yılda deniliyor ki yılda yapılan kürtaj sayısı Almanya'nın şeyine göre 4 milyon çocuk kürtaj yapılıyor. Dört milyon insan öldürülüyor. E bunlar cahilidir ve aynısını yapıyor. Ha çocuğu ana rahminde öldürmüşsün, ha dünyaya gelir gelmez öldürmüşsün. Aynı hesap. O yüzden Allah subhanehu ve teala şimdiki cahillere de ve o zamanki cahillere de verdiği şu cevaba bakın. En'am suresinde وَكَذَٰلِكَ زَيَّنَ لِكَثِيرٍ مِنَ الْمُشْرِك۪ينَ قَدْ لَا اَوْلَادِهِمْ Allah Azze ve Celle bürüyor ki böylece putlara tapan, müşriklere, şirk koşanlara çocuklarını öldürmelerini onlara iyi göstermişlerdir. Şeytan öyle bir pis mahluk ki sadece senin ebedi cehenneme gitmeni istemiyor, aileni de ekonomini de hayatını da allak bullak yapmak istiyor. Sadece müşrik olman diyor yeterli değil. İyice yerin dibine batacak, dünyada da zelil olacak. Ve bunun için, ya bu zamana çocuğa ne gerek var? Çocuğunu öldür, hamile kaldın mı, dört ayı geçtiği halde yut ilaçları, hapları, git doktora, öldür. Bu nedir? Cahiliye dönemin işaretleridir. Bu insan cahiliye dönemini yaşıyor. Nasıl iddia edebilir, ya ben Avrupa'dayım, ben zayıfım Müslümanım. Bunu kendin yapıyorsun. Bu sıfatları saydığımız sıfatları bugün... Müslümanım diyen aramızdaki cahiller bunu yapıyor. Bunu yaydınlığı sadece müşrikler yapmıyor ki. Allah'a inanmayanlar yapmıyor ki. Bu davranışları bugün varil varil şişe şişe içki içen tefecilik yapan zina yapan fuşu sadece müşrikler değil ki Müslümanım diye geçinenler bunu yapıyor. O yüzden değerli kardeşim cahiliye dönemi bu alametlerden uzak kalmaktır. Kimde bu alamet varsa, işte bu insan cahildir. Hakkı istemiyor. Zalimdir. Adaletten uzaktır. Aklıyla hareket etmiyor. Körü körüne birilerin isteği ve davranışlarıyla hareket ediyor. Yine gördüğümüz zaman cahiliye döneminin başka bir işareti de, Kur'an-ı Kerim'de bu geçiyor. Saiha, vâsile ve ham diye üç şey geçiyor. Bunlar nedir? Allah'a ortak koşularak öldürülen hayvanları anlatıyor. Adak olarak putlara yapılan kurbanlardır ve bugün aynısı yapılıyor. Bugün aynısı yapılıyor. Hayvan yerine başka insanlar adak ediliyor. Başka şeyler adak ediliyor. Aynı davranışlardır. Sihirbasa, falcıya, kahine yapılan aynı davranışlar bugün Müslümanlar arasında da yapılıyor ve gayrimüslimler arasında da bunu görüyoruz bu cahiliye dönemini. Ne yapıyorlar? Diyorlar ki eğer kişi saîha mesele nedir? Diyor ki eğer dileğin yerine gelirse, dileğin yerine gelirse o zaman putlara adayacağım diyor. Araf suresinde geçiyor, açabilirsiniz. Bugün ne yapıyor? Oğlum askerden gelirse Mevlana'nın kabrinde türbesinde, Hacı Bayram Veli'nin türbesinde adak adayacaksın. Aynısı, o putuna yapmış, sen de kabirde yapmışsın. Aynısı, farkı yok. Bu cahiliye amelleridir. Tevhide zıttır, tevhidi bozan davranışlardır. Vasile nedir? Vasile ise eğer bir koyun dişi doğurursa kendine bırakıyor. Ama erkek doğursa bunu putlara adıyor. E bunu aynısını yapıyor. Diyor ki ben artık maaşımın şu kadarını şeyhime vereceğim, şeyhin türbesine vereceğim, onarımına vereceğim. Aynısı. Çünkü o yerlerin ayakta durabilmesi için adaklar gerekiyor, kurbanlar gerekiyor, infaklar gerekiyor. Ve bugün bunu aynısı ya, yapan aramıza cahiller var bu cahiliye dönemine ait amellerdendir. Kimde bu varsa o cahiliye döneminden çıkamamış. O kendini Mekke dönemine girmesin. Senin Mekke dönemine alakan yok ki sen cahilsin. Cahiliye döneminde kalmışsın. Kur'an'ı kabul edememişsin. Etseydin bilirdin ki türbelerde kesilen kurbanlar Allah'a şirktir. Orada adaklar kesmek... Adakta bulunmaklar şirktir. Oradaki yatan bir insandan medet ummak, kişinin ne kadar tevhidden uzak olduğunun bir alametidir. Niye? Çünkü la ilahe illallah diyenin sekiz tane şartı vardır, bir tane şartı da yakindir. Yakin nedir? Yani Allah'tan başkası asla ibadete layık değildir. Bunu kesin olarak biliyorsun nasıl yakın üç mertebese yakın kaç mertebedir? Üç mertebedir. Birinci mertebesi ilmul yakindir. En düşük mertebedir. Sonra hakkul yakin vardır. O da ikinci mertebedir. Ve en yüksek mertebe ise aynul yakindir. Fark nedir? Çok basit. İlmul yakin sadece birincinde Amsterdam'ın falan caddesinde tevhid camisi var. Bu nedir? İlmul yakindir. Kesin olarak ben bunu biliyorum. Almanya'dayım. Ama Amsterdam'ın falan caddesinde Tevhid Camisi'nin bulunması benim için nedir? İlmul yakindir. Bu bir gerçektir. Ben buna kesin biliyorum. Zıttını asla düşünemem. Niye? Çünkü gerçektir. İkincisi nedir? İkinci mertebe hakkul yakindir. Caminin önüne geliyorum, levhayı görüyorum. Tevhid Mosque yazıyor. Tevhid Camisi yazıyor. Ne oldu şimdi? Hakkul yakin oldu. Gerçeği görüyorum. Cevabinin içine giriyorum, namaz kılıyorum. Bu da nedir? Artık hissediyorum. Aynul yakindir. O yüzden Allah Azze ve Celle Tekasür suresine bu mertebeleri anlatıyor. Önce inkar ediyorlardı. Neydi? Ama Allah Azze ve Celle diyor ki bu ilmul yakindir. Bu gerçektir. Bugün ben New York yoktur demem, benim ne kadar cahil olduğumu gösterir. Ankara diye bir şehir yoktur demem nedir? Cahil olduğumu gösterir. Ama Ankara var demem nedir? Bu ilmul yakindir. Kesin biliyorum. Ankara'yı uçaktan gördüğüm zaman bu da hakkul yakindir. Bak bu Ankara'dır. Ankara caddelerinde dolaştığın zaman bu da aynul yakindir. Tamam artık hissediyorum. Bak evlere giriyorum, sokaklarda dolaşıyorum. Ne olmuş oluyor? Aynı bir insanın çölde olduğu zaman falan ağacın altında su kuyusu olduğunu biliyor. Bu nedir? İlmul yakindir. Bilgisi var. Kesin var orada su. Şüphe etmiyor. İkinci merhale suyun yanına gidiyor suyu görüyor ya bu su şimdi bir de alıp içiyor bu içmesi artık aynul yakindir kesin o yüzden tevhidi söyleyen insan müslüman aynul yakin olarak inanması gerekiyor ki Allah'tan başkası kimse sana fayda veremez nasıl kabirde yardım istiyorsun demek ki Allah'ın sana fayda vereceğine şüphe ediyorsun burada ne işin var falandan me ölüden medet ummanda nazar boncuğu aslamandaki sebep sen tevhide Allah'ım sadece ibadete layık olduğunu anlamadığın gibi bir de onundan başkası onun faydasının tam olmadığını eksik olduğunun manasıdır bu bu şektir. Yakînın zıttı şüphedir. Şüphe ediyorsun. Allah acaba yardım edemese benim şunu da sağlama alayım demektir haşa. Tehlikelidir arkadaşlar. O yüzden cahiliye dönemi ne yapmıştır? Falokları çıkartmıştır, fal çıkartmıştır, bir sürü sahirler çıkartmıştır, kahinler çıkartmıştır. Ve bugün aynısı var. Her gazetede, her basılan gazete, hatta sakızlara bile yapmışlar. Bu cahiliye dönemidir ya. Biz kesin olarak biliyoruz ki Allah'tan başkası geleceği bilemez. Gaybı bilen, gaybin anahtarları Allah'ın elindedir. Allah'ın izni olmadan bir ağaçtan yaprak dahi düşemez. Peygamber dahi geleceği bilmiyordu. Ne zaman kıyametin kopacağını bilmiyor. Cebrail aleyhisselam en büyük meleklerden bir melek, kıyametin ne zaman kopacağını bilmiyor. Bu ölü mü bilecek? Bu toprak olan adam mı sana fayda verecek? Subhanallah. O yüzden değerli kardeşim cahiliye döneminin en büyük şeyi sadece putlara tapmak değildi insanları da aldataraktan boş umut vererekten işte git eğer koyununda su çıkarsa erkek olursa onu adayacaksın çünkü o zaman şöyle olur diyerekten insanları hep cahil bıraktılar. Akıldan yoksun bıraktılar ve hala bu bugün yapılıyor. Ve buna inanan içimizde Müslümanlar var. Bunu destekleyen aramızda Müslümanlar var. Bu olamaz. Yedi, ha, hamı da açıklayayım. Ham ise on defa döl bırakmış olan bir hayvanın sırtına artık bir şey koymayı haram kılıyorlar. O serbest dolaşacak. Ne olursa olsun ona kimse karışmayacak diye kurallar getirmişler. Kimse ona karışmayacak, onu çalıştırmayacak o hayvanı kurallar getirmişler. Ne alakası var? Etini yiyemezsin, haramdır. Ya bu zulüm ailede aç insanlar var, yemeyeceksin. Bu nedir? Cahiliye kurallarıdır. Akıldan, uzak olan, adaletten, merhametten uzak olan kurallardır. Aynı bugün Hindistan'da inek geçtiği zaman tren rayının üstüne otursa, ta kalkıp kendisi gitmeyene kadar komple tren bekleyecek duracak sabredecek bütün millet acele etmişsin operasyonun var randevun var hayati önemli işlerin var bekle olmaz trendesin inek kendisi kalkacak buna ham diyoruz ayetlerde bunlar geçiyor hadislerde anlatıyor aleyhissalatü vesselam ve haberlerde cahiliye döneminde insanlar böyle yaparlarmış ya bu zulümdür ya o yüzden değerli kardeşim böyle şeyleri destekleyenler, böyle kuralları üstün tutanlar cahildirler ve cahiliye dönemini istiyorlar. Yedincisi ise ve bunu fil olayından sonra ortaya çıktığı söyleniyor Mekke'de, Kureyşler arasında. Bunun fil döneminden sonra çıkan bir kural olarak diye geçiyor tarih kitaplarında. İbni İshak kitabında bunu bildirirken diyor ki, Fil olayında bu oluyor. Olayından sonra ve fil olayında bilirsiniz Ebrehe Yemen'den bir orduyla fillerle Kabe'yi yıkmak için geliyor ki insanlar Hristiyanlık dinine Yemen'deki kiliseye ibadet için gelsinler diye. Diyor ki benim için engel Kabe'dir. İnsanlar bu Araplar Kabe olduğu müddetçe Kabe'ye giderler benim kurmuş olduğum kiliseye gelmezler ve bunun üzerine orduyla Yemen'den kalkıp Mina Vadisi'ne gelince Allah Azze ve Celle orada onu ve ordusunu helak ediyor. Bu olaydan sonra Kureyşli eşraf ve o yıl Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın doğduğu yıldır. Fil vakası Aleyhisselatü Vesselam'ın doğmuş olduğu senedir. O seneden itibaren Mekkeli eşrafı müşrikler kural getiriyorlar. Diyorlar ki artık biz Ehlullahız. Allah taraftarız bu olaydan sonra. Diyorlar ki biz ehlullahız. Artık bizler için diğer Araplardan üstünlüğümüz var. Biz çünkü Kabe'nin bekçisiyiz. Kabe'yi himaye altında, himayemizde ve Kabe'ye hizmet yaptığımızdan dolayı artık bizimle diğer Araplar eşit değildir. Bugün aynısını diyen insanlar var. Siyahla beyazın aynı olmadığını diyen partiler dahi var. Yabancı düşmanlığı yapan Aramızda düşmanlar var, cahiller var. Aynı kural. Ne diyor? Diyor ki bundan sonra biz daha Arafat'a kadar gitmeyeceğiz. Çünkü Arafat harem sınırlarının dışındadır. Biz ehlullahız haremden çıkamayız. Haremde kalacağız. Yani müzdelifeden ötürü gitmeyeceğiz. Bizim giydiğimiz elbiseleri bunlar giymeyecek. Ve eğer değersiz elbiseyle bir Arap gelirse Kabe'ye... Çıplak tavaf edecek. Çünkü e, o elbiselerle tavaf edilmez. Onu zorlayacağız çıplak tavaf etmesine. O da yetmiyor. Kadın gelirse o da gecelik gibi ince kumaşlar giyinecek. Çünkü değerli elbisesi yok. Kıymetli kumaşı yok. Olmadığından dolayı bu Allah'a hakarettir diyerekten. Kabe'ye bir hakarettir. Putlarımıza hakarettir diyerekten. Kadında dizlerinden uzun olmamak şartıyla İbn İsak'ın dediğine göre dizlerden uzun etek olmayacak, kolları da açık olacak ve ince bir kumaşla tavaf edebilir. Bu zulüm ya Bu zulümdür beyler. Bu haksızlıktır, akıldan uzaktır. Çıplak adamı sen nasıl tavaf ettirebilirsin? Ve bugün aynısı yapılıyor. Aynısı bugün Müslümana her yerde yapılıyor. O yüzden bunu isteyenler, böyle kurallar getirenler cahildirler. Başı açık olmayan, içeri giremez diyenler cahildirler. O yüzden değerli kardeşim bu farkı anlamamız lazım. Cahiliye dönemi ne demek? Cahiliye döneminin işaretleri nelerdir? Ve ben de bugün cahiliye döneminin bir maddesini destekliyor muyum? Bir cahiliye arzun var mı? Çünkü başta ayeti okuduğumuz gibi yoksa sizler tekrar cahiliye nizamını, cahiliye devrini mi geri istiyorsunuz? Ne çabuk unuttunuz ey Müslümanlar? Mekke'deki cahalet dönemini ne çabuk unuttunuz ki? Bugün gene içinizden bazı Müslümanım diye geçinenler cahiliye dönemini istiyorlar. Allah bunu bize söylüyor Maide Suresi'nde. Yoksa o eski hayat güzel miydi? Birisi gelecek, diyecek çıkar elbiseni. Sen bu pantolonla camiye giremezsin bu elbisele. Bu saçmalık ya. Senin ailenin elbisesi eski, iki sene üstünde çıkartsın. Bu cahiliye dönemidir ya. Bu insafsızlıktır. Akıldan uzaktır. Allah bunu diyor, yoksa onları mı tekrar istiyorsunuz? O yüzden sahabe bu Kur'an'a sımsıkı sarıldı. Çünkü yaşadı cahiliyeyi. Biz ama bugün cahiliye yaşıyoruz, görüyoruz, televizyonlardan, çevremizden, okuldan, medreseden, gazeteden, komşumuzdan. Ama yine de Kur'an-ı Kerim bizden uzak. Olsun kalsın orada, biz bu cahiliyete razıyız, haşa. Çünkü eğer razı olmasaydık farklı olurduk, daha iyi olurduk. Ve İslam devri yaşardık, İslam dönemi yaşardık. Medine dönemi yaşardık. Ama istemediğimizden dolayı söylediklerimiz sadece şu dudak arasında kaldığından dolayı bugün cahiller ve cahiliye dönemi akıldan, insafdan, merhametten, adaletten uzak bir şekilde bizi zorlayaraktan bunlardan uzak tutuyor, bitirmeye çalışıyorum. Ve bu elbisen olayını da Araf suresinde geçiyor. Araştırmak isteyen kardeşlerimiz 26, 27 ve 28. ayetlerde Allah Azze ve Celle bunları bildiriyor ve bütün bu hükümleri iptal ediyor. Ve yine de bunu sahabe anladığı bu hükümleri, İslam'ın güzelliğini anlayınca seve seve kabul ettiler. Ve bir hayırlı sonuç ortaya çıktı. O zaman netice nedir? Sohbetimi toparlıyorum, bitiriyorum. Netice nedir? Bütün bunlara baktığımızda arkadaşlar, bu dönemlere kaç tane örnek verdik? Sekiz tane galiba. He? Yedi tane örnek verdik. He? Cahiliyenin bir inanma anlayışı olduğunu anladık. Cahiliye döneminin bir yaşantı şekli olduğunu, bir inan şekli olduğunu anladık. Putlarımıza karışamazsın, içkimize karışamazsın, zinamıza karışamazsın. Bu nedir? Bir yaşam şeklidir, inan şeklidir. Ve yine görüyoruz ki cahiliye bir şeyi gerçeği dışında bilmek istiyor. Gerçekleri görmek istemiyor. Bugün zinadan dolayı binlerce alman yarasıp alman olan aynısı. Nikahsız dünyaya gelmiş olan binlerce çocuklar var ve bu çocuklar babasız, bakımsız yurtlar taşıyor, doluyor ama yine de bu gerçeği görmek istemiyorlar. İçkiden çıkan zararları görmek istemiyorlar. Çünkü cahiliye dönemi insanı kör edilir, düşündürmüyor ki. akılını kullanmanı yasak etmiş. Sen düşünemezsin ben senin yerine düşüneceğim. İnisiyatifi ...kendini harekete geçirmeyi... ...yasak ediyor. Böyle kalacak. O yüzden... ...cahiliye devri... ...sadece... ...insandan istediği... ...gerçekleri görmemektir... ...netice olarak anlıyoruz. Ve yine de insanın böyle... ...devam amel etmesini istiyor. Ya Kendin diyorsun... ...alkolun zararını, zinanın zararını... ...haksızlığın zararını... ...adaletsizliğin kötülüklerini... ...kendin anlatıyorsun... İnsan hakları kendin diyorsun sonra da bunun zıttını yapıyorsun. Bu nedir? Cahiliye dönemidir. Halbuki İslam haram ediyor. Birisinin hocamızın sabahleyin sohbetinde ne dedi? Birisinden gasp ettiğinde ondan hırsızla geri alamaz. Adalete bak. Niye? Çünkü sen de hırsızla almak istediğinde belki orada adam olacak, bu sefer onu bıçaklayacaksın, öldüreceksin engelleyeceksen ya bu benim malımdı falan diyecek. Sen de yok bu benimdi deyip orada onu bıçaklayacak. O da seni bıçaklayacak. Maldan daha büyük bir zarar ortaya çıkacak. İstenilmeyen felaket daha büyük bir felakete dönüşecek Bu olmaması için İslam her zaman akla hitap etmiş, vicdana hitap etmiş, merhamete hitap etmiş, adaletli olan insanlara hitap etmiştir. Dürüst olan insanlara hitap etmiştir. O yüzden Cahiliyenin zıttı doğruluktur beyler. Dürüstlüktür, adalettir, ilimdir ve merhamettir, akıldır ve bu da İslam'dır. Bu da hepsi İslam'ın içindedir. Kim İslam'ın dışında bu saydıklarımı ararsa bilsin ki daha büyük bir hataya düşecek ve daha bir kötü sonucu alacak. Konumu burada tamamlamak istiyorum. Bilmiyorum namazı da az kaldı. Bayağı uzattım galiba. Bir saatten fazla oldu. Tamam oldun. O zaman sorunuz varsa bakın ben burada gördüm. Yazıyor imtihan olacaksınız. Bu yarın ayrılmadan önce sizi buradaki yöneticiler organize eden kardeşlerimiz imtihan edecek. İmtihandan kaçmak yok. Müslüman vazifesinden kaçmaz. Buraya girerekten imtihanı kabul ettiniz. Vacip oldu neredeyse diyebilirim. O yüzden not edin, yazın, öğrenin ve bilmediklerinizi hoca efendimizden ve diğer arkadaşlardan istifade ederekten öğrenebilirsiniz. Çünkü imtihanda soru sormak yok, biz soracağız. İmtihan günü soru sormanız bitiyor. Sorusu olan şimdi sorabilir. Kaldı bizim bir konu daha. O da Mekke döneminin tebliğin döneminden çıkartılan, tebliğ döneminde çıkartılan dersler. Bu tebliğ döneminde aleyhissalatü bu 13 yılda hangi türlü ibretler bizler için var? Bu konulara inşallah değinmeye çalışacağız.